Ee, gerçekten tabi çok e, bilinen sonuçta sebepleri var yani çok sürpriz olan işler değil bunlar e, çok bilinen sebepleri var birincisi tabi çok önemli bir şey ki, gerçekten Hopa zaten e, çok e, Türkiye'nin en e, fazla yağmur alan ilçesidir. Hopa ama bu bilinen bir durumdur. yani hopa bilinisi olarak en fazla yağmur alan bir ilçeyse buna göre tedbirlerinizi alır planlamalar buna, buna göre yapılacak olarak yapmamamız gereken budur. Ama tabi bu e, felakete yol açan yağmur, Opa'nın normal yağmurlarından da değil. Olağanüstü bir şey, 250 kilo e, metrekareye düşen bir yağmurdan söz ediliyor. Dolayısıyla tabi olağanüstü bir e, yağmur yükünün olduğunu kabul etmek lazım. Ancak bunun elbette ki sebepler var. Küret elektrikli değişikliğinin bu tür yağmurlara, bu tür fırtınalara, bu tür e, tayfunlara yol açacağını bilim adamları son 10 yıl içerisinde sürekli söylüyorlar. Sadece biz anlamamakta direnliyoruz.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 küresel iklim değişikliğine bağlı olarak çok şiddetli bir yağmurun yağdığını görüyoruz. Ancak tedbirleri olsaydı, başka sebepler olmasaydı bu kadar yıkıcı olmayacaktır. Mesela şunlardan söz etmek isterim sebepleri olarak. Opa'nın e, bilenler vardır mutlaka. İmle arasında çok kırık bir arazidir. Yani küçük küçük tepeler, dağlar, çok yükselen dağlar falan böyle vadiler, onlarca yüzlerce vadiden oluşan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 Şimdi bunun sorumlusu kimi vardır yani bu hak mıdır? Bu kararı verenler değil mi? Bunların yani yerine bizim, e, tarım ürünleri mi yoksa yapılaşma mı geliyor peki kesildikten sonra? Bunların yerine örneğin çay ekiliyor mesela diyelim Ama buna da izin verilmeyebilirdi. Yani siz zaten hani kızıl kestirdiğimiz zaman, kestane ağacını kestirdiğimiz zaman, yani kesilmesine izin verdiğimiz zaman e, yerine bir şey ekilecek yani. yani bu bu e, coğrafyada yetişen önemli ürünlerden birisi çay tabii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 hızlandırdığınız zaman artık onu durdurmanız mümkün değildir. İkinci Peki, sebebi de budur. Hı hı hı. Bir başka sebebinden daha söz edeyim. Bakın bu özellikle nehirler ve madenler e, belki bu hani o da bunun sebep olmamış olabilir bu ama genel genel bir şeyden söz ediyorum. Bütün dere yataklarımız, hepsi şatları ve madenler nedeniyle hakiyatlarla doldurulmaktadır. Karadeniz'in tümünde böyledir. Hangi her yapısına giderseniz gibi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 Bunun için e, bu doğru olmakla birlikte e, belki bu e, felaketin sebepleri arasında sayacağım en son sırada sayacağım şeylerden birisidir bana göre. Hı hı. E, e, bizde bir tabii şunu söylemem hı. lazım. Yine bir sebeplerden birisi de şu. Tabii kent içindeki yapılaşmalar da son derece e, sakıncalı. Sadece yatakları anlamında değil kanalizasyon sistemleri anlamında. Yukarıdan gelen derelerin denizle birleştiği noktalarda mentezlerin çok dar ve sıkalı e, olması anlamında e, yine Karadeniz sahil yolunu burada özellikle belirtmek lazım. Bunu atlamamak lazım. Karadeniz sahil yolu sadece bu kadar değil. Bütün Karadeniz boyunca boyunca bir set oluşturmuştur. E, yukarı dağlardan gelen, yükseklerden gelen bütün su, su var gelip bu setin önünde birikmekte, denize ulaşamamakta ve geriye bakmakta. Geri bakma, bütün evet. Karadeniz'deki Giresun'da, Vize'de, bildiğiniz bu alanda Karadeniz'in tümündeki sel felaketlerinin tümünün sebeplerine baktığınızda bunu görürsünüz. Hı hı. Karadeniz sahili yolu bir set olmuştur ve bu setin arkasında su birikmiştir. Hı hı. Ben şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Siz de bir hukuk insanısınız. Bu konuyla ilgili verilen görüşlerde...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 Beş peşe yıkılarak en üstteki yıkıldı. Arkasından biriken su diğerlerini hika domino etkisi göstererek domino taş etkisi göstererek 7 tane set beş peşe yıkıldı ve 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Ondan sonra bu dediğimiz bakan Gelip Şahşasta Allah'tan biz bu setleri yapmıştık yoksa çok daha büyük bir felaket olacaktı demek e yani bir kelime bulamadım. çok bulundu diye. Sürretini gösterdim. Gerçekten de inanılmaz bir şeydi gerçekten de. Şimdi yine Hopa'ya gelmiş. Geçen tekrar gelmiş Hopa'ya. Ve Hopa'da takdiri ilahi diyor. Bir tane yakın öğren kişiye bir televizyonda izledim. Takdiri ilahi diyor. Yani o kadar işlere bir durum ki. O kadar ayıp bir şey ki aslında. Takdiri ilahi imam söyler. Gönderirsiniz bir ama o söyler. Ama devletin bir bakanı gelip takdir ilahi diye bir şey söyler mi? Böyle bir şey olur mu? Ne kadar ayıptır. Devletin bakanı gelir orada o işin sorumluluğun ne olduğunu görür. Ne Neyi eksik yaptığını söyler. Nasıl bir hata yaptıklarını söyler. İdareden mi kaynaklanan bir hata var? Halktan mı kaynaklanan bir hata var? Bunun sebebi nedir bunu söyler. Ama bakan geliyor takdir ilahi diyor. Ne kadar ayıptırdı ve ne kadar işler ayıptırdı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 Hesli olmayan deremiz kalmamış. Ve yine 325 tane maden ruhsat alanı tespit edilmiş. Sadece küçücük arttığından söz ediyorum. E biz bu, bu coğrafyayla bu kadar oynarsanız bu felaketlerin çok daha büyükleriyle karşılaşacağız. Bunu herkese söylüyoruz, uyarıyoruz da bu mantaliteyi değiştirmemiz lazım. Yani bütün dere, bütün bakım şeyi, işte küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Çoruh Vadisi'nin tümünü barajlarla kapatmışız.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 Çet raporunu okudum. Gülmekten ölürsünüz. Bizim Alabavukköy'ün test dosyasındaki çet raporunda kızılmakla ilgili çet raporunun alıntıları var. <gülüyor> Kopya'da yapıştır yapıldığı yapıldığı zaten. Belgeleri var. Yani karıştırmışlar yani arkadaşlar. Yoğunluktan olsa gerek. Rapor. Oradaki çet raporuyla da bizdekileri karıştırmışlar ve bize çet raporu diye sunmuşlar. <gülüyor> yani inanılmaz bir başıbozukluk hukuk şeyde ve mahkeme kararlarına özellikle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 Halk yaşadığı doğaya ve coğrafyaya sahip çıkmak Başka bir şey yok. Yani. Evet, sizinle aslında Cerrahtepe Tepe projesiyle konuşmak istiyorduk ama maalesef programın artık sonuna geldik süre olarak. Bir programda bununla ilgili yapmak ve Artvin'in yeni karşılaştığı bu tehditle ilgili konuşmak isteriz. Bedrettin Bey çok teşekkür ediyoruz. Ee, ve ben tekrar geçmiş olsun. Bir konu çok önemli ona bir zaman Onu onu da onu da muhakkak yapacağız. Tabi onu da tamam. muhakkak yapacağız. Sizlere tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz çok ve tüm çok çalışmalarınıza dağılın. kolay gelsin. İyi diyorsun. yayınlar diliyorum. Evet, Hopa'daydık. Son gelişmeleri aldık Avukat Bedrettin Kalın'dan. Kendisiyle, kendisi Türkiye'nin en büyük çevre davası olan Cerrah Tepe davasının da öncü avukatlarından. Kendisi de inşallah bir programda bu konu üzerinde yapacağız. Ancak bu haftalık bu süremizin sonuna geldik. Ee, yine de kısaca bir pazarlarımızı sizlere hatırlatalım. Kayseri'deki pazarlarımız çarşamba günü Talas'ta, pazar günü Koca Sinan'da, İstanbul pazarlarımız ise